Gizginin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Ayar ve Uygar Özesmi. Merhaba, bugünkü günlerden Cuma ve her Cuma sizlerde Gizginin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre ve iklim kampanyalarıyla bitiriyoruz. Zeytinlikleri tehdit eden yönetmenlik değişikliği için verilen mücadele Change.org taksim zeytinime dokunma adresinde devam ediyor. 2022'nin Mart ayında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikle zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına izin verilmesinin ardından Çiftliksan, Tarım, Orkamsan ve İkizköy Kardok Derneği ile İkizköy halkı yönetmelik değişikliğine karşı davalar açmış. Bunlara Danıştay 8. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Fakat Danıştay İdari Davalar Dairesi Kurulu, çiftçi senin davasında verilen yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Kurul, yönetmeliğin hem zeytin hem de maden mevzuatıyla ile ilgili olduğunu belirterek 8. Daire tarafından zeytincilik mevzuatı uygulanarak karar verildiğini, oysa bu uyuşmazlıkları çözümleme görevinin 10. Daireye ait olduğunu söyledi. Sonuç olarak her iki daire tarafından oluşturulacak ortak kurul tarafından karara bağlanması istendi. Danıştay'ın bu kararı 8. daire tarafından verilmiş olan diğer yürütmeyi durdurma kararlarını da kaldırabileceğine dair bir endişe yaratıyor. Bu kararla zeytinlikler yeniden tehlikeye sokacak bir süreç başlamış olabilir. Zeytinlik alanlarında madencilik faaliyeti yapılmasının önünü açan yönetmelik değişikliğinin bir an önce iptal edilmesini talep eden kampanya taksim zeytinime dokunma adresinde. Mersin'de 2022'de herkes iklim krizine dur demek için yürüsün ve bisiklete binsin diye çok güzel bir kampanya başlatıldı. Change.org Taksim Mersin'de karbonsuz ulaşım. Kampanyayı başlatan Deniz Çam Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden karbonsuz ulaşım için Mersin'de bisiklet ve yürüyüş yolu yapılmasını talep ediyor. Diyor ki kentlerimizde karbonsuz ulaşım türlerinin yaygınlaşması artık hepimizin görevi. Bisiklet gezinti aracı olmaktan çıkıp ulaşımda artık yerini almalı. Yürümek sadece bir gezinti ya da bireysel aracı olmayanların yaptığı bir ulaşım hareketi değil... Mersin'e ve kentlerimize sahip çıkmak isteyen herkesin ilk tercihi olmalı diye belirten üniversite öğrencisi kentin en yoğun ve işlek noktalarına erişimin yaya ve bisiklet önceliğinde düşünülüp arttırılmasını sadece sahil şeridinde değil şehir içi ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanabileceği bisiklet ve yaya yollarının yapılmasını talep ediyor. Kampanyacı ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Vahap Seçer'in iklim krizine karşı Harekete geçmesine, yürümeye ve bisiklete binmeye, ilçe belediyelerine ortak çalışmaya devam ediyor. Kampanya ayrıca Mersin bisikletli kadınlar, süslü kadınlar bisiklet turuna da destek veriyor. Deniz Çam'ın karbon nötr bir gelecek için yürüyerek ve bisiklet kullanarak ulaşım, ulaşım sağlayabileceğimiz kentler istiyoruz. Biliyoruz ki karbonsuz kentler yürümek ve pedallamakla mümkün mesajıyla bu kampanyayı başlattı ve change.org taksim Mersin'de Karbonsuz Ulaşım adresinde devam ediyor. İnsan ve çevre sağlığını zararlı ve tehlikeli atıklar barındıran Sao Paulo gemisinin Türkiye'ye getirilmemesi için change.org taksim O gemiyi durdurun adresinde başlatılan imza kampanyası kısa sürede 90 binden .000 fazla kişinin desteğini aldı. 50'den fazla dernek ve sivil toplum kuruluşunun desteğiyle yürütülen imza kampanyası içinde yaklaşık 600 ton asbest bulunduğu iddia edilen ve bu nedenle de tartışmaların odak noktası haline gelen Brezilya donanmasına ait Sao Paulo uçak gemisinin İzmir'deki Alia Gemi Söküm Bölgesi'ne getirilmesine izin verilmemesine karşı çıkmak amacıyla başlatılmıştı. Topluluk büyük bir kesim tarafından tepki çeken konu bu hafta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de gündemindeydi. E tabii ki İzmir'e Böyle bir toksik gemi o da gelsin istemiyor. Tunç Soyer içinde tonlarca zararlı maddenin bulunduğu ve 4 Ağustos tarihinde Brezilya'dan İzmir'e doğru yola çıkan uçak gemisinin Türkiye'ye gönderilmesi izninin geri çekilmesini istedi. İmza kampanyası içinde tehlikeli ve zehirli atık barındıran ve hiçbir ülkenin kabul etmediği, Savaş gemisinin sökümü sırasında çevreye, havaya ve denize zehirli ve tehlikeli atık saçacağını, bu atıkların Foça, Menemen, Çiğli, Karşıyaka ve hatta İzmir merkezini etkileyeceğinin altını çizdi. Halk ve çevre sağlığı için söz konusu geminin Türkiye gelişinin durdurulmasını talep etti. Aynı taleple kampanya Change.org Taksim o gemiyi durdurun adresinde devam ediyor. Marmaris Milli Parkı içerisinde... Otel ve devre mülk inşaatı için verilen "çet gerekli değil kararını Muğla 3. İdare Mahkemesi iptal etti. Mahkeme kararını ardından Marmaris Belediyesi inşaatı geldi ve inşaatı mühürledi. Projenin iptali için Change.org Taksim Kızıl Kum adresinde kampanya yürüten Marmaris Kent Konseyi'ne 31 bine aşkın kişi imzayla destek oldu. Doğa adına önemli bir kazanım elde edildiğini ve konunun takipçisi olacaklarını ifade eden Marmaris Kent Konseyi üyeleri inşaatı vurulan mühre rağmen devam edebileceğinden endişeli. Alanda nöbete başladılar bu yüzden. Marmaris Kent Konseyi kampanya metninde doğayı yasa tanımaz bir şekilde yok etmeye kararlı güçlü firmalar bilsin ki baskı altına almaya çalıştığınız biz yaşam savunucuları bu toprakları da denizde, doğayı da, yasaları da yüreğimizle savunuyoruz dediler Change.org Taksim. Kızılkum adresinde kampanya devam ediyor. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere.